Şu anda biz bunları konuşurken bir çocuk daha ölüyor. Bu cinayet. Baba Dere Termik Santral projesi durduruldu. İyi bir haber. Ayvacık'ın Baba Dere mevkinde kurulması planlanan kömürle çalışacak termik santral projesinden çevrecilerin tepkisi üzerine vazgeçildi. Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir Ayvacık Baba Dere Termik Santral projesinin durdurulduğunu bildirdi. Bozcaada'nın yerel Ada Posta gazetesinin haberine göre Kaş Demir yaptığı yazılı açıklamada santrali yapmayı planlayan Nurol A.Ş.'nin girişimden vazgeçmesi üzerine projenin durdurulduğunu söyledi. Kaş Demir firmasının talebinden vazgeçtiğini belirten dilekçesi 11 Ekim 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Bozcaada'ya 30 km mesafedeki Baba Dere mevkiinde yapılması planlanan termik santrale dair